Allah'a Aleyküm ve Rahmetullah. Elhamdülillah, Elhamdülillah. keder çekmemiş. ve asla ve çekmemiş. Ve asla keder min Allah'a asla ve min Allah'a asla keder çekmemiş. Allah'a asla keder çekmemiş. Allah'a Ve keder çekmemiş. Allah'a asla keder çekmemiş. Allah'a asla keder ve neşadı anne Muhammed'ın abdû ve rasulü. بعد. Fayayi بعد Allah. İtakul Allah ve aytiu. İnnahallah ma allazin ittakul. Ve allazinhum muhsinon. Kal Allahü Teala azze ve cel fi kitabihil Entebbe ve alikavmi kuma bir Mısır büyütün ve cü alubüyüt eküm kıble ve akimü ve beşeril müminin sadakallahül azim. Biz Musa ve kardeşine, kavminiz için Mısırda evler hazırlayın ve evlerinizi yönlenecek kıble, yani namaz kılınacak mekanlar yapın. Namazlarınızı da dosdoğru kılın. Müminleri zaferle müjdele diye vahyettik. Yunus Suresi 87. Ayet Sevgili kardeşler, konuya girmezden önce Ahmet Hoca kardeşimizin vaazda ifade ettiği gibi bugün tarihten bu yana yapılan şekli savaşın mücadelenin bir farklı biçimi süre gitmektedir. Hak batıl mücadelesi kısmen farklı bir boyutta süre gidiyor, süre geliyor. Batıl batıl olarak Hakk'ın karşısında pek fazla durma şansı olmaz. Batılın insanları etkileme durumu da çok sınırlıdır. Ama hak maskesi giyen batıl, Kur'an'ın ifadesiyle hakka karışmış batıl, işte o en tehlikeli bir şeydir. İsrailoğullarından bu yana zaman zaman batıl taraftarları kendisini hakkın taraftarı gibi gösterir ve Müslümanları da bu yolla Ciddi bir şekilde ifsad eder. Şeytanın sağdan yaklaşmasıdır bu. Hakkı hakkıyla bilmeyen, hakkın, hak olan kitabını okuyup, hak dini ondan öğrenmeyen insanlar, yarım yamalak bilgileriyle hakkı telaffuz eden kimselere hakkın taraftarı muamelesi yaparlar. Ve karşılarındaki esas hakkı, batılmış gibi suçlamaya, hak adına batıl taraftarlığını sergileyip o uğurda mücadele etmeye kalkarlar. Çirkin imanla gerçek imanın savaşı. Bize çirkin iman anlatılmadığı için bu hak, hakka karışan batılı yeterince tanımıyoruz. يُؤْمِنُونَ ve وَالتَّعُوُدِ der Kur'an cipte ve tağuta iman edenler işte bu çirkin imana sahip kimselerdir. Yine imanlarına şirk karıştıran, zulüm karıştıranlardan bahsedilir. Çirkin imana yani batılın karıştırıldığı hak giysisi giydirilen yanlışlara bir örnek mahiyetinde. Yusuf suresinde de İnsanların çoğunun şirk koşmadan Allah'a iman etmeyeceği vurgulanır. İman ederler ama şirk karıştırarak imanlarına öyle iman ederler. Unutmayalım Hristiyan ve Yahudiler de Allah'a iman eden kimselerdir. Yine Ebu Cehil'ler de Allah'a iman eden e, hacılara su dağıtan, e, tavaf eden haç yapan, Allah'ın kendilerini yarattığını, rızık verdiğini, göklerin hakimi olduğunu kabul eden, hatta Ebu Cehil'in şu duasıyla bu inançlarında samimi olduklarını sergileyen insanlardır. Bedir Savaşı'na katılırken Ebu Cehil, Allah'ım diyor, samimi olanlara yardım et kendisinin Allah'a inancında çok samimi olduğunu, karşı tarafın samimi olmadığını düşünen bir ifadeyle böyle dualar edecek kadar Allah'a kendisini yakın kabul eden bir zihniyete sahiplerdi. İşte böyle bir mücadelede ne yapılması lazım ve e, kimlerin üzerinde esas, e, faaliyetlerin icra edilmesi gerekir. Ayeti tekrar hatırlayalım. Biz Musa ve kardeşine şöyle vahyettik. Musa ne zaman yaşamıştı? Salevatullah aleyh. Ee, ne zaman yaşamıştı? Firavun döneminde. Hakim, güç, Firavun. Öyle dönemlerde ya da siz bunu biraz değişik ifadeyle Mekke döneminde biraz değişik ifadeyle Darul Harp'te gibi veya İslam'ın hakim olmadığı bir yerde diye ifade edebilirsiniz. Allah'ın böyle bir ortamda vahyi nedir? Duyurusu, ilanı bizden istediği nedir? Musa'nın yolunu takip edenlerden, vahye muhatap olanlardan istenen kavminiz için şehirde evler edinin sadece kendiniz için değil toplumunuz için evler edinin ve o evleri kıbleler yapın mescit haline getirin mescit sadece namaz kılınıp dağılınan yer değildir o resmi devlet dini olan devletin resmi anlayışının din haline sergilendiği devlet dairesi haline getirilen camilerde bu durum olur. Namaz kılınır, dağılınır. Başka da hiçbir şey yapılmaz o camilerde. Halbuki Allah'ın istediği mescitler Muhammed Aleyhisselam'ın ilk yaptırdığı mescit gibi çok yönlü, çok faaliyet, çok alanda faaliyet yapan teşkilatlardır. Savaş kararları orada alınır. Mihrap savaş yapılan yer demektir. Efendim e, ümmetin problemleri orada istişare edilir. Cami aynı mescit aynı zamanda devlet dairesidir. Ganimetlerin dağıtıldığı, hapishane halinde görev yaptığı yapıldığı bir yerdir. Efendim fakirlerin doyurulduğu, suf ve eğitimi olarak e, medrese, İslami ilimler tahsilinin yapıldığı mekanlardır. Düğün salonudur, spor salonudur aynı zamanda mescitler. Fakirlerin yemek yediği, karnı doyurduğu, otel olarak kullandığı mekanlardır mescitler. İşte şehirlerinizde böyle mescitler edinin. Allah için. Yani öyle özgür, bağımsız, firavunların etkisinde kalmayan mekanlar edinin. Ve aynı zamanda tabii orası mescit rolü oynasın. Allah'a ibadet edilsin, secde edilsin. Ve namazınızı kılın dostlarım. Böyle yaparsanız efendim zaferle müjdelenmeyi hak edersiniz. Ve onları zaferle müjdele denilir. Elinde hiç imkanı olmayan, silahı olmayan, ezilmiş, müstezaf, köleleştirilmiş, iman eden, Musa'ya iman edenler, onca firavunun silahına, gücüne, efendim, tavuti yapısına Karşı zaferi kim kazanmıştı? Kim galip gelmişti? Ve kim helak olmuş? Rezil bir şekilde dünyaları sona ermişti. Ahirette de o rezaleti daha büyük çapta kim yaşayacaktı? Dolayısıyla iman silahlara galip gelecekti. Ama yeter ki Allah'ın istediği vahyin muhatabı olarak insanlar faaliyet yapsınlar. Burada ben bu ayetten yola çıkarak evlerimize yeterince sahip olmadığımızı, evlerimizin cemaat evi haline getirilmesi, oraların bir dershane, bir teşkilat yeri, bir üs, bir kale halinde bulunması icap ettiğini bu ayetten yola çıkarak ifade edeyim. Mekke'de tek bir kurum vardı. Bağımsız bir kurum. Devlete bağlı hiçbir kurum, cami dahil yok idi. Okul yoktu. Teşkilatlar yoktu. Tek bir teşkilat vardı. Erkam'ın evi. Bir ev. Evlerden bir ev. Ama mescit üstle, görevi üstlenen ve Müminlerin aynı zamanda eğitim ihtiyaçlarını karşılayan bir okul, bir yardım evi, bir yeri olmayanların yattığı bir otel, her şeyden önce bir mescit, Darul Erkam. Nerede o Darul Erkamlarımız? Mesela şeyi ülkeyi Mekke'ye, Mekke dönemine benzeten insanlar bir sürü başka başka faaliyetler yaparken Erkam'ın evlerini ihmal edersek Musa Aleyhisselam'a vahyedilen evlerinizi mescit edinin emrini öne çıkartmazsak insanlarımız nerede yetişecek nereden güç bulacak, nerede ciddi manada planlar, programlar işleyecek Müslümanlar Evlerini ihmal etmenin, çocuklarını düzene kurban etmenin cezasını çekiyorlar. Evet, evlerimizi büyük çapta ihmal ettik. Evlerimizi mescit ve okul haline getirmekten ciddi manada uzaklaştık ve bunun daha dünyadaki zilletini tadıyoruz. Arkadaşlar, çocuklarımız ölüyor. Ve onların katili biziz. Evet. En azından katillerine bu cinayetlerinde yardımcı olanlar biziz. Cahiliye Arapları kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlardı. Bizler oğlan kız demeden bütün çocuklarımızı daha feci bir şekilde öldürüyoruz. Onlar dünyalarını yok ediyorlardı. Ahiretlerine bir zarar veremiyorlardı çocuklarının. Biz dünyalarını tamir ediyoruz, bakıyoruz, yediriyoruz, giydiriyoruz, ahiretlerini mahvediyoruz. Hangisi daha fecidir dersiniz? Evet. Ve bu işte biz çok ciddi manada suçluyuz. On tanemizin sekizi en azından çocuklarının Allah'a itaat etmediği, isyan ettiği, dünyada bile başımızın belalarını beslediğimiz durumlar olmuyor derseniz beni ikna etmeniz gerekiyor. Efendim, bir tavuk bile düşmanını tanır ve yavrularını düşmanından korumak için Canını feda etmeye hazır bir aslan kesilir. Bir kedi için bile aynı şeyi söyleyebiliriz. Bir tavuk kadar bile bu noktada yavrularımıza sahip çıkacak bir insanlığı adamlığı göstermiyoruz. Düşmanla işbirliği yapıyoruz. Yani alın çocuğumu sizin gibi bir hale getirin diyoruz. Düzenin eline teslim ediyoruz, kurbanlar yetiştiriyoruz, heykellerin önünde saygı duruşunda bulunan, Atatürk'ü öven, seven, devletin kutsallarını kutsal kabul eden, anarşist tipli bir insan yapmak için biz gönüllüyüz ve seve seve bu işi yapıyoruz. Çocuklarımızı ahiret imtihanına değil, dünya imtihanına, habire i, alıştırmak, yardım etmek için koşturuyoruz. Güya düşman olduğumuz zihniyetin her türlü inancına, anlayışına, ahlakına çocuklarımız da sahip olsun diye büyük fedakarlıklar yapıyoruz. Kur'an-ı Kerim bu konuda der ki, Ahsap suresinde ya metukallab vujohum filnar, ya kuluna ya leytena, atan Allah ve atan Rasule, Rabbana, atan asadetena ve kubrâena, faḍalûne sabila, Rabbana faâtîhim dâfeyni min azabi ve lânhum. لَعْنَنْ كَب۪يرًا Yüzleri ateşte kızardığı, döndürüldüğü bir zamanda onlar keşke, keşke Allah'a ve Resulüne itaat etseydik. Rabbim biz büyüklerimize, efendilerimize, beylerimize itaat ettik. Onlar da bizi senin yolundan saptırdılar. Onlara bize verdiğin azabın iki mislini ver. Ve onlara en büyük lanetle lanetle diyecekler. Kimdir onlar? Kimdir o büyükler, beyler, efendiler? Kur'an her zamanın kitabı olduğu için onu kendi zamanına göre insanların doldurmalarını bekler. Der ki, keşke filana itaat etmeseydim. Keşke Fülânı takip etmeseydim. Allah'ı ve Rasûlü'nü ne itaat etseydim. Ama o keşkelerin hiçbir faydası olmayacak. Evet. Kendimizi kaybetmeye başladığımız, nesillerimizi kaybettiğimizden rahatlıkla anlaşılabiliyor. Bir toplum kendini değiştirmeden Allah onları değiştirmez alternatif isteyen nasıl bir tavır takınalım o olmaz bu yasak filan diyorsunuz öyleyse nasıl çalışalım diyenlere evlerinden daha kolay daha başlangıç aşamasında bir alternatif e, istenmesi e, herhalde gereksizdir alternatif isteyenlerin samimiyet testidir evlerimiz evet evet İslam'ı hakim mi kılmak istiyorsun? İşte önce evin, önce çocukların. İslam devleti mi kurmak istiyorsun? Evinde kurabilirsin. Bir devlet başkanı, yardımcısı ve kaç tane evladı varsa o kadar da vatandaşı. Yeter ki Allah'ın hükmünü hakim kılmak iste. Onu öğret onunla ilgili davran, evinde şeriatı hakim kılamayan sokaklara, çarşıya, devlete hakim kılacak. Gülünür geçilir buna tabi. Efendim, burada hiçbir iş yapmayan kimse, falan yerde aslan kesilecek, şehadeti arayacak. Şehadet, Kur'an ifadesiyle ölünerek elde edilecek bir husus değildir. Şehitlik, yaşanılarak elde edilecek bir mertebedir. Kur'an'ın hiçbir ayetinde Allah yolunda öldürülenlere şehit denilmez. Övülür, ölü denilmemesi istenir. Ama şehitlik makamı Kur'an'a göre yaşayan insanlara verilir. Kur'an der ki Resul sizin üzerinize şehit olsun, siz de diğer insanlara şehit olasınız diye Allah sizi tek ümmet yarattı. Biz şehit olmalıyız. Yani Allah'ın şehadet ehli dediği ve hakkın şahitleri olan tevhidi nefsimizde ve çevremizde yaşayıp hakim kılmaya çalışan şehadet ehli insanlara Kur'an şehit der. Ve tekünü Aleyhisselam şehid a ve tekün er Rasul tekrar edeyim şehitlik hayatta elde edilecek bir makamdır ve ancak yaşayanlara bu unvan verilir Kur'an'da tabi demokrasi şehitlerinden efendim köprü şehitlerinden bahseden insanların Kur'an'ın şehit kavramını anlamalarını beklemeyi, beklemeye pek hakkımızın olmadığını söyleyebiliriz. Evet. Ne yapmak zorundayız? Önce çocuklarımızı yetiştirmek zorundayız. Bırakın başkalarını. Bırakın insanların şu veya bu çizgide gittiğini. Sen ve ben hangi çizgide gidiyoruz? nasıl ispat ediyoruz hakkın çizgisini takip ettiğimizle ilgili. Evet. Ve bu nesil bizim yakamızdan yarın yapışacaklar. Biz size tabi olduk. Siz bizi cehenneme sürüklediniz diyecekler. Mümkün ki bunu diyenler evlatlarımız olacak. Mümkün en yakınlarımız olacak. Bizden bir hayır gelmiyor. Bugüne kadar da pek gelmedi. Hiç olmazsa nesillerimiz bir şeyler yapsın. Tevhidi anlasınlar ve bizim gibi korkak insanlardan olmasınlar. Desem çok mu ağır söz söylemiş olurum? Hak etmediğimiz bir sözü mü söylemiş olurum? Yoksa söylemezsem vebale girmiş olurum? Evet. Çocukları öyle yetiştirmek gerekiyor ki Allah Resulü çocuklarınızın söyleyeceği ilk söz la ilahe illallah olsun. Eline tesbih verin de la la la la falan desin değil. Allah'tan başka ilahları reddetsin. Başka egemen güç tanımasın. Sadece Allah'ı en sevilen, en korkulan i, i, kendisine karışma hakkı olan otorite olarak yegane güç kabul etsin. Çocuğumuzun ilk sözü bu olacak. Ve konuşmaya başladığı zaman tevhidle ilgili bir ayet belletirdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İsra suresinin son ayeti gibi. Biz çocuklara İlk konuştuğunda ne öğretiyoruz? Ee, konuşma yaşında ne öğretiyoruz? Ee, Temyiz yaşında neler öğretiyoruz? Ve peygamberin öğretisi nerede? Allah'tan başka ilah olmadığını öğretmemiz gereken yaşta, e, heykellerin önünde, e, e, ona şirk koşulur mu, koşulmaz mı? Atatürk'ten başka lider var mı, yok muyu? Çocuk öğrenme durumunda. Eskiden Atatürk'e şirk koşulmuyordu okullarda. Yeni dönem, geçen de söyledim, şirk koşturmaya ne oldu? Güç yetirdi. Eğer bu bir faziletse, Atatürk'e peygamberi şirk koşturan, Atatürk'le birlikte peygamberi de öğreten bu yönetimi, Fazileti ona vermek gerekir. Artık iki ilah vardır. Eskiden tek ilah vardı, şimdi iki, şimdi iki ilah var. Ama Atatürk'ün ilahlığı hala eleştirilmez, toz kondurulmaz, herhangi bir suç sayılmaz şeyi ona saygınlığına. Halal getirilmez. Evet. Çocuklarımızın ellerine telefonları, bilgisayarları biz veriyoruz. Ne yapsınlar? Cennetin yolunu bulsunlar. Bugünkü akılsız telefonlarla cennetin yolu bulunacak. Bugünkü internetlerle ilim irfan sahibi olunacak veya başka başka tutsaklıklara gidilecek. Hiç kızmayalım düzene veya başkalarına. Düzenin suç ortağı biziz. Bizim sayemizde düzen güçleniyor. Hacamcalar olmasa bankalar batar. Hacamcalar namaz kılanlar bankalardan paralarını çekseler bankalar iflas eder. Biz koruyoruz. Biz destekliyoruz düzeni. Tağutlara güç biz veriyoruz. Onların bir gücü yok. Zalimlere karşı biz kan veriyoruz, yardım ediyoruz, destek veriyoruz. Tekrar edeyim. 2 ay, üç ay maaşını vermeseler işçiler, memurlar İsyan eder mi? Sokağa dökülür mü? Dökülür. Peki, çocuklarımıza en azından bayrak törenleri gibi problemlerde kimin gıkı çıkıyor? Kim itiraz ediyor? İki ay önce kamuoyuna yansıdı. Devletin bir polisi nice insanın yanında sinli kaflı peygamberimize sövebiliyor. Ve hala bir işlem yapılmadı bu kimse için. Suç duyurusunda bulunulduğu, şikayet edildiği halde. Ama Danimarka'daki karikatüre sokaklara dökülecek şekilde tepkiler ortaya koyabiliyorduk. Çünkü o zaman yönetimde başka partilerin iktidarı vardı. Veyahut yönetim öyle istiyordu. Nereye gidiyor olduğumuzu tekrar bir değerlendirelim. Ve ben e, bu konuda e, biraz içli olduğum için e, bu kadarla yetinmek istiyorum. Gerisini siz kendiniz getirin. Ama unutmayın ki önce iş kendimizden başlıyor, çocuklarımızdan başlıyor. Evlerimizi bir İslam okulu haline getirmiyorsak, bunun vebalini ödeyemeyiz. Hanımlarımızı yetiştirmeye çalışmıyorsak, çocuklarımızı bizden daha şuurlu, daha tevhid ehli haline getirmek için, yarının küfrüne meydan okuyacak seviyeye getirmek için uğraşmıyorsak, öyle İslami hareketten Tevhidden filan bahsetmeyelim. Önce bir aynaya bakalım. Ağır söylediğim için hoş görün beni. Ee, siz ağır söze hak, hak etmediyseniz onu söz sahibine iade edin. Ee, ama Allah'ın yardımı niye gelmiyor? Ee, bunu hepimiz kendi tavrımızdan veya tavırsızlığımızdan yola çıkarak değerlendirmeye tabi tutalım. Ee, Rabbim hepimizi nereden nasıl başlanılması gerekiyorsa oradan o şekilde başlamak. Ee, yaptığımız hataları fark edip peygamberin çizgisinden onun tavsiyelerinden e, gidip tevhidi yeniden Önce kendi nefsimize, sonra çevremize hakim kılma mücadelesi, gayreti vermesi için dua etmek durumundayız. Rabbim hepimizi ıslah eylesin. Biz, biz düzelirsek, biz güzelleşirsek, bilelim ki toplum da düzelecektir, güzelleşecektir. Toplum düzelirse devlet de düzelecektir. Devlet düzelirse başka ülkeler, başka devletler de düzelecek problem başkalarına kızmaktan önce bizden geçiyor. Dolayısıyla önce kendimizi nasıl düzeltmemiz gerekiyorsa inşallah çocuklarımızdan ve eşlerimizden başlayarak bu mücadeleyi, bu gayreti, bu ıslah faaliyetini icra ederiz. <Gülüyor> <Gülüyor> Ela inna ahsen el kelim ve ebloan nizam kelamullahi alimelikil aziz il alam kemakalallah ve tabarakebetallah fil kelim ve ıza kure el Kur'an fıstamı ola ramce tu lalikum turhamon auz bilahi min shaitani